Beşinci Nazım'da kaldık. Beşinci nazmı bugün şerh edeceğiz inşallah. Ve beşinci nazmı şerh etmekle yetineceğiz. Tek bir Nazım bugün inşallah şerh edeceğiz. Evet Nazımı başa alıyoruz. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Elhamdülillahilkadimilbaqi مقندر الآجال والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث Tüm masallat ve selam ushrmada, al-Nabi Mustafa kendil Huda, ve Alehi ve Sahbhi Alabrar, ma'adin Evet beşinci nazmımız bugün. Ve Alihi ve Sahbhi Alabrar, ma'adin ettakwa Şimdi Müellif Rahimullah en baştan şu ana kadar ki kısımda hala e, e, Sena salat, salat ve Selam yani Allah Azze ve Celle Sena'da bulundu nebi Sıslamın Salat ve Selam etti. Bugünkü nazımdan sonra ki bu 6. nazımdan itibaren olacak e, ket, e, Müellif e, yani nazım konulara nazmıyla beraber konulara girecek inşallah. Ama şu ana kadar daha hiç konuya girmedik. Sadece salat ve selam ee, ilk dersten şu ana kadar. Sadece salat ve selam ee, kısmını işlemiş olacağız bu dersle beraber. Evet en başta demiştik ki Elhamdülillahilkadimilbaki mukadderunil acali vel erzaki. Burada Allah azze ve celle övgü var hamd var. Sonra hayun alimun kadirun mevcudu kâmed bihil eşya'u vel vucudu Burada da yine Allah azze ve Celle'nin bazı e, işte isimlerini vesaire sıfatlarını da zikrediyor. Dellata ala wujudihi'l-havadis subhanahu fehuvel hakimul varis. yine burada, buraların hepsini işaret ettik. Sonra dedi ki: "Kefin mesalatu vesselam selam sermada ala'n-nebi'l-mustafa kinzil huda." Salat selam nebi Mustafa olsun vesaire. Burada da salat selam getirdi. Bu 5'in buraya kadar dördüncü nazımdı. Bugün beşinci nazım ve alihi ve ashabihi, ve âlihi ve sahbihi'l ebrâri maâden-i takvâ ma'al esrâr kısmını işleyeceğiz. Burada da Nebi-i Mustafa'nın ve ashabına e, salat ve selam zikrettikten sonra konuya girecek. Konuya tabi 6. nazımdan itibaren girmiş oluyor. Onu da önümüzdeki derste işleyeceğiz inşallah. Evet, nazmı ele alalım. Bismillah. Müellif rahimehullah diyor ki: "Ve âlihi ve sahbihi'l ebrâri" Ma'adin al-taqwa, ma'al asrar ve alehi ve sahbihi al-abrar. Ma'adin al ma'al asrar. Şimdi bundan önceki nazımda, dördüncü nazımdaki onu işledik. Ee, İmam es-Sefari'ni rahimahullah ne demişti? Demişti ki Allah azze ve celle sena ve güde bulunduktan sonra tüm salat ve selam usur Sonra salat ve selam olsun ne? Ser ebedi olarak kime? Ala'n-Nebiy'l-Mustafa kenzil-huda hidayet hazinesi olan ve hidayet hazinesi Mustafa olan nebiye olsun. Şimdi bu nazımda da ne diyor? Ve alihi ve aline olsun. Yani o selam, o saat ve selam nebi-sülalem'in âline olsun. Başka ve sahbihi ve sahbene olsun. El-Ebrari iyilik sahibi. Ma'adin-et-takva Takva madeni, takva cevheri, maal esrari, esrarla beraber. Şimdi tabi bunları anlatacağız hepsini ne demek inşallah. Şimdi önce şu e, inşallah uygundur Allahu Alem. Önce bu beyti tam bir mana verelim. Müfredatlarına kısaca değinerek ondan sonra manayı e, müellifin değinmek istediği manayı burada şerh edelim inşallah. Şimdi diyor ki: "Sümme salatü zikrettikten sonra ve alihi ve salat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in âline olsun." Yani bu alini onu anlatacağız. Onun mana kısmında anlatacağız inşallah. Ve sahbine olsun, ve olsun el ebrari. Şimdi e ebrar cem'u berr'in. Berr'in çoğuludur. Ebrar kelimesi bu nazımda geçen berr'in çoğulu. Buradaki o zaman e -e ebrar kısmı çoğul. Tekili bunun yani tekili bunun El-Berru e, el Ber ise Facirin Fuccarlığın zıttıdır Ber Facirliğin Fuccarlığın zıttıdır Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki Kelle İnne kitabel fuccari siccin Doğrusu Günahkarların Yani yazısı Muhakkak ki Siccinde olmaktır Diyor Allah Kur'an'da Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle Sonra diyor ki İleriki ayetlerde Kelle İnne ebrar. Bak bir burada geçen Nazım'da da ebrar şeklinde geçiyor kelle inne kitabel ebrari lefî Hayır and ki iyilerin kitabı elliyyümdedir Şimdi iyileri burada bir Ebrara Ebrarı neyin zıttında Neyin mukabilinde zikretti Allah Önce dedi ki Kelleha inne kitabel fuccar lefî siccin Facillerin Facillerin Günahkarların Yazısı siccindedir Hmm? günahkarların yazısı sizindedir onun mukabilinde günahkarların mukabilinde zıttında ne zikretti Allah ile herkâyetlerde kella inne kitâbel ebrârile fî elliyyin ebrarların ebrarların yazısı da kitabı da elliyyundadır şimdi o zaman ebrarı facirin zıttı e, mukabilinde zikredince anlıyoruz ki ebrarın manası ne ebrarın manası facirliğin zıttı demek bu da işte iyilik Hmm? İyilik yapma, iyilik olma. Aslında ebrar, cem-u ber dedik ya, berrin çoğuldur dedik ya, bunun zıtlı facilliktir dedik ya, asıl olarak ber, asıl olarak ber, kesirul hayır demek. Yani, çok hayır demek. Çok hayır demek. Çünkü bak Allah mesela e, Tur suresinde ne buyuruyor? اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدِعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُ rahim. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak odur. Ber ve rahim ancak odur. Diyor Allah için. Ber ve rahim ancak odur. Yani çok hayır veren. Tamam. O zaman nazmın manası ne olmuş oluyor? Ve alihi ve aline de olsun. Ne? Salat onun aline de olsun. Nebi Saselemin aline de olsun. Ali ne anlatacağız? Ve onun eshabına sahbine de olsun. El-Ebrari İyilik sahibi, çok iyilik sahibi aline ve eshabına da olsun. Hı? Çok iyilik sahibi eshabına ve aline de salat ve selam olsun. Onların şu özellikleri var. Ma adini takva. Takva cevheri. İyilik sahibi, çok iyilik sahibi eshabına ve aline olsun. Ma'al esrarı. esrari. Esrar ile birlikte. Yani burada esrarı da anlatıp nazmın manasına dönelim inşallah. Şimdi esrar maruf. o serren demek. Hı? Esrar o serren demek. Ancak burada murat edilen hafayel ulum vel menahic derler alimler. Menheçlerin ve ulumlerin ilimlerin hafileri, gizlilikleri yani ince noktaları. Hı? Yani aynı şekilde bunun içine ahlaki mevzular da girer. Bunların hepsi hafi gizli olduğu için insanın daha çok itikadında. Durum böyle olunca nazmın manası ne olmuş oluyor? Dördüncü nazm bir şey 5. nazmın manası. Salat ve selam onun haline Salat ve selam onun ailene takva Cevheri ve iyilik sahibi eshabına olsun. Maal esrarı ki esrar ile beraber yani gizlilikle beraber. Ne manada? Çünkü onlar ilmin inceliklerini bilirlerdi ve e, güzel ahlakla ahlaklanırlardı vs. Burada maadin'i de açıklayalım. Maadin aslında aslı şey demek. Bir şeyin aslı demek. Yani maden. Türkçede kullanıyoruz maden diyoruz. Yani bu da işte yeryüzünden bir parça olan bir şey. Yeryüzünün cevherleri. Değil mi? Orada yani takvanın madenindedir bu. Allah Resulü'nün ashabı. Evet. Şimdi dedi ki salat ve selam onun aline olsun. Şimdi alin birçok manası var tabi. Birçok mana üzerinde kullanılır. Birçok manada kullanılır al. Ancak Allahu alem bazı alinlerin dediği gibi, bazı ilmehinin dediği gibi al hakkında söylenecek en güzel şey en güzel mana. Tabii çünkü bunu neden söylüyoruz? Ali kelimesi Kur'an'da da çok geçiyor. Ali Fir'an, Firavun, Ali Firavun, Âli vesaire. Yine biz namazda işte salavat getirirken işte Allahuma salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allahuma salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ali de kullanıyoruz. Ne demek? Allahuma salli ala Muhammed. Allah'a Muhammed'e salat eyle ve ala Ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat ve selam eyle. Şimdi Böyle olunca bu al kelimesi nazımda da geçiyor ve nas, naslarda da geçtiği için bunu biraz anlatmamız lazım. Al ne demek? Yani biz Allahu salli ala Muhammed, Allah'ım Muhammed'e salat eyle ve ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat eyle dediğimizde Muhammed'in ali kim burada? Salat eyle demiş oluyoruz kim burada? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Diyoruz ki al birçok mana üzerinde ıtlak edilir, kullanılır. Ancak Allahu alem bazı alimlerin dediği gibi burada en güzel şeylerden bir tanesi eğer al kelimesi etba ile beraber kullanılırsa, yani tabi olanlar ile beraber zikredilirse bir nasta, aliden maksat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mümin olan yakınları kast edilir. Mesela, diyorsun ki Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve etba'ihi, mesela. Allah'ın Muhammed'e salat eyle, onun aline ve etba'ına, yani tabi olanlarına salat ve selam eyle dediğimizde, aliden maksat burada etba ile tabi olanlar ile beraber zikredildiği için ne olmuş olur burada? Al al nebi sırasına mümin olan yakınları kastedilir. Çünkü neden? Eğer eğer al ile etba yani tabi olanlar aynı nasta kullanılırsa yani aynı nasta kullanılırsa birbirine atfetmiş oluyor Diyoruz ki alihi, aline ve etbahi ve tabilerine olsun. Burada vav ile ayırıyoruz. Aslen atıfta asıl olan mugayeredir. Yani manalarının ayrı ayrı olmasıdır. O yüzden ee, diyoruz ki buradaki aliden kastı eğer al ile etbaha beraber girerse aliden kastı nebisası mümin olan yakınları tabilerden kastı da bütün müminler. Tamam Bütün müminler. Ancak A'l kelimesi tek başına zikredilirse. A'l kelimesi tek başına zikredilirse ki aynı işte salavatta olduğu gibi. Salavatta olduğu gibi. Mesela ne diyoruz biz? Ee, Tahiyyatı okuduktan sonra Allahuma sallâ ala Muhammedin ve ala âli Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim ve ala âli İbrahim inneke hamîdun mecîd. Allahumma sali ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahum Muhammede ve Muhammedin aline. Bak burada al tek başına zikredildi. O zaman al tek başına zikredildiği zaman bütün müminleri kapsar. Bunlar ister nebi sellem'in yakın olan müminler olsun, ister sahabeler olsun, ister günümüzde yaşayan müminler olsun. O zaman biz salat ve selam getirdiğimiz zaman ve orada al kelimesini kullandığımız zaman manası neymiş? Allahümme salli ala Muhammed Allahümme Muhammed'e salat eyle ve ala al Muhammed ve Muhammed'in aline de salat eyle yani müminlere de salat eyle demiş oluyoruz tabi bu bir görüş alin çünkü alim manalarından bir tanesi tabi olma bunun en büyük delillerinden bir tanesi mesela Allah Azze ve Celle al Firavun Firavun Ali dediğinde kimi kast ediyor Firavun Ali ne demek Firavuna, Firavuna tabi olanlar demek. Bu ayetlerden anlıyoruz ki delil tabi Ali kelimesi tek başına kullanıldığı zaman ona genel olarak tabi olanlar girer. Bunlar da zaten müminlerdir, tamam? Ancak şeye döndüğümüzde, nazma döndüğümüzde dikkat edelim. Müellif Rahimullah ne kullanıyor? Diyor ki ale alihi ve sahbihi. Salat ve selam onun aline ve sahbine olsun. Hı? Aline ve sahbine, sahbine olsun. O zaman onun eshabına ve haline olsun. O zaman burada ne anlıyoruz? Burada halinden kastı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin mümin olan yakınları ve sahabeleri ve genel olarak de müminler buna hepsi dahil. Allahu Teala Alam. Tabi burada bir mesele var. Bunu e, işlememiz lazım bu önemli çünkü. Şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Öncelikle tabi şunu söyleymiş bu mesele ehl sünnet ile şia arasında ihtilaflı bir mevzu. Tamamıyla ehl sünnet ile şianın eğer tabir sah sahihse birebir zıt olduğu mevzulardan bir tanesi. O da nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri, hanımları, zevceleri ehli beytten sayılırlar mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri ehli beytten sayılırlar mı? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu mesele ihtilaflı. Yani şu manada ihtilaflı. Ehli beyt nedir? Bunun manası nedir? Bu ehli sünnet cemaat arasında ihtilaflı. Ancak Allahu alem sahih olan, racih olan bazı ilim ehline göre tabi bunda daha çok bahs ve araştırma yapmak lazım. Allahu Alem Nebi Sassallim'in zevceleri Ehl-i ve Kur'an ve Sünnet'in zahiri de böyle. İlim Allah'ın katında Nebi Sassallim'in zevceleri Ehl-i Beyt'ten sayılırlar. Şimdi tabi şeyler bunu reddediyorlar. Eee ve şeyhler, e, şu ayet ile getiriyorlar diyorlar ki innema yuredullahu li yuzhibe ankumirris ehlel beyt ve yutahirukum beyt Allah sizden ancak kiri gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister. şimdi diyorlar ki bu ayette geçen ehli beytten kasıt nebi işte Hasan, şeyin Ali, Fatıma bunlardır radıyallahu anh ve nebi sallallahu eşleri Ehli beytten sayılmazlar. Çünkü diyorlar ki ehli beytten olmalarına dahi dair delil yok. Bilakis elimizde ehli beytten olmadıklarına dair delil var diyorlar. Anladık mı meselenin çıkış noktasını? Anladık mı? Hı. Tekrarlayayım o zaman. Şimdi diyorlar ki ne bi bizim bir tane ayet var. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِ بَاَنْكُمْ الرِّسْ beyt ve وَيُتَهْرِكُمْ تَطْحِرًا Ehli beyt. Allah sizden ancak kiri gidermek ister. Yani kiri gidermek ve sizi temizlemek ister. Tathir etmek istersin. Tamam. Ahzab suresinde mevcut bu ayet. Ahzab 33. Mevcut bu ayet. Diyorlar ki burada Ey ehli beyt. Allah sizi temizlemek ister. Burada Allah hitap ediyor. Diyor ki e, ehli beyt. Diyorlar ki bu ayete sadece işte Ali radıyallahu anh Hasan, Hüseyin, Fatıma radıyallahu anh bunlar dahil. Ehli Beyt bunlardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri, hanımları ehlibeyte dahil değiller. Neden? Diyorlar ki bir, ehli beyt'ten olduklarına dair delil yok. Bu birinci yaklaşımları. İkinci yaklaşımları diyorlar ki bilakis ehli beytten olmadıkları hakkında bizim elimizde nas var. Hatta bu naslar sizin asıl kaynak kitaplarınızda mevcut diyorlar. Bunlardan bir tanesi Müslüman ee, sahih Müslim'de Ayşe radıyallahu anından gelen hadis. İşte o hadis maruf. Yani bir gün nebi saslamış işte, üzerinde siyah bir işte böyle bir elbiseyle geliyor, abayla geliyor. Yani bir siyah kıldan yapılmış vesaire. Çıkıyor geliyor. Ondan sonra işte Ali radıyallahu an oğlu Hasan radıyallahu an geliyor. Neb Nebi Sassallam onu abasının içine alıyor. Sonra Şeyh'in radıyallahu anh geliyor. O da Hasan radıyallahu anh yanına geçiyor. Yanına giriyor. Yani abasının altına geliyor Nebi Sassallam'ın. Sonra Fatıma radıyallahu anha geliyor. Nebi Sassallam onu da abasının içine alıyor. Sonra Ali radıyallahu anh geliyor. Nebi Sassallam onu da oraya sokuyor. Tamam Yani Bunların hepsi ne olmuş oldu? Abanın altında. Nebis Aleyhisselam abbasının altında. Nebis Aleyhisselam sonra şu ayeti okuyor. Diyor ki, Ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Diyorlar ki, birinci olaya baktığımızda, yani birinci olay diyorum, birinci delile baktığımızda, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın eşleri, şey eşlerinin, Ehl-i Beyt'ten olduğuna delil yok. Bu birinci kısmı iki olmadığına delil var. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma radıyallahu anhum. bunları abasının altına aldığında bu ayeti okuyor. Diyor ki ayette bakın ehl-i Beyt Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Hı? Sizi tertemiz yapmak ister. Diyor ki işte bu ayeti onları abasının altına alarak okuması onlara hastır. Aksi halde eğer Ehl-i onlardan başkası olsaydı, yani Allah Resulü'nün zevceleri olsaydı onları da alması gerekirdi. Tamam. Şimdi dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bu okuduğu ayet şialara delil olmaz. Çünkü bu ayet Ayet değildir. Bu yani ne manada ayet değildir? Bu ayet, ayet değildir. Lafızları diken bu ayet, ayet değildir. Ayetten cüzdür. Çünkü ayet kelimesinden mutlaklık, mukayyetlik zikredilir vesaire. Nisbi olarak ayettir, kamil olarak ayet değildir. Yani ne manada bu? Bir ayetin bir cüzüdür. Bir parçasıdır, siyak sibaktan koparılmış halidir. Durum böyle olunca bu manayı tayin eden bizim akıllarımız değil veya delalet etmeyen naslar değil. Bilakis nedir? Sıyak baktır tayin eden. O yüzden diyoruz ki bu ayet bu ayetin siyak sibakına baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin bu ayete Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin bu ayete dahil olduğunu anlıyoruz. Ve dahil olduklarını anlayınca hemen şu doğru Yani demek ki Nebi sallallahu sellemin hanımları bu ayette dahil ve o zaman ehl-i beytten Şimdi alalım ayetleri başa. Ayetin önünü ve sonunu alalım. Çünkü neden? Biz her zaman diyoruz ki bunu e, zaman zaman zikrediyoruz derslerimizde. Herhangi bir ayeti manasını tayin eden en büyük etkenlerden, faktörlerden, karenelerden Delillerden artık ne ismi vereceksek verelim. Türkçe, Arapça. Ne ismi vereceksek verelim. İnallahu alem en güzel e, lafız. Ayetin manasını tayin eden en büyük karinelerden bir tanesi de ayetin siyak-sibak olayıdır. Yani önü, arkası. Yani eğer biz lafızları veya lafızların delalet ettiği manaları anlamak için ayetleri siyak ve sibakından koparırsak yani tabiri caizse biraz Türkçe tabirle biz bunu e, şöyle ifade ediyoruz bazen. Yani cımbızla alırsak, hı? önünü arkasından kesip cımbızla alırsak manayı tayin etmek. 1- Zorlaşır. 2- Bağatılığa götürebilir. 3- Hiçbir şey anlaşılmayabilir. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki namaz kılanların vay haline. Lil namaz kılanların vay haline. Bu ayeti alsak böyle ortaya bıraksak helak oldu ümmet bitti. Namaz kılan herkes helak oldu. Ya Allah ne diyor? Namaz kılanların var haline. O zaman yandık biz. Namaz kılıyoruz çünkü terk etmemiz lazım. Faşa. O zaman de halbuki ayete devam ediyor. mesela Ve ilülülül <gülüyor> müsallimin, aladinuhum fi salatihim faşıon. Ve ilülülül müsallimin aladinuhum an salatihim sahun. Kimmiş yani bunlar? Yani bu namaz kılanların vay haline hangi namaz kılanlarmış? Ayetin devamında anlıyoruz. Onlar ki namaz içinde sahunlar, gaflet içindeler. Yani namazından gaflet içinde olanlardan bahsetmiş olduğunu anlıyoruz biz. O zaman demek ki siyak sibak olayı Evet telefondu. Nerede kaldık? Ne diyordum? Nebi sallallahu o zaman tamam. Diyoruz ki, e eğer ayetleri siyak ve sibak'ından koparırsak mana tayin edilmez. Tamam mı? O yüzden siyak si bak önemli. Şimdi bu mesela şiaların getirdiği bu ayeti ele alalım ve bu ayetle beraber hadise de söylüyorlar tabii ayrı. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bak o ayeti alalım. O ayet kaçıncı ayet öncelikle? Ahzab 33, değil mi? Ahzab 33. 31'den alalım. Allah diyor ki: "Yâ nisa Nebi ey Nebi'nin hanımları, lestunneke ehadin minen nisa." اِنِ اتَّقَيْتُنَّ وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ي مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Bu kaçtan? 32'den itibaren oluyoruz değil mi? Bu 32. ayet. 30, 31 değil, 32'den. Ey Peygamber Hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Şimdi hitap kime? Peygamber Hanımlarına. Devam ediyorum. Eğer Allah'tan korkuyorsunuz, yani edalı, çekici şekilde Konuşmayın. Yabancılara karşı yani. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır diyor Allah. Sonra güzel söz söyleyin diyor. Devam ediyor ayette. Tamam. Mı? Buraya kadar anladık. Şimdi 33. ayette devam ediyor. Ve karnefi buyutkun buyutikun ve lâ teberracine teberrucel cahiliyetil ule ve eqimne salate ve atîne zekate ve atihanallahe ve rasule inneme. Tamam. Buraya, burada duralım. Hı. Diyor ki evlerinizde oturun eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sonra ne diyor? He? Sonra işte de işte burası demin söylediğimiz ayet. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِ بَعَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا اَهْلِ الْبَيْتِ Allah siz, sizden kiri gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister diyor. O zaman baktığımızda ayetin önüne Nebi'sül Kesir'in hanımları. Ondan sonra diyor ki ey ehli beyt yani Nebi'sül Kesir'in hanımları. Hatta ayetin devamına bak. 34'e in. Vazkurna ma yutla fi buyutikun min ayati'llahi ve'l-hikme. kana latifan habira. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir. Ve her şeyden haberi olandır. Allah latiftir, habirdir yani. Baktığın zaman ayetin başı Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hanımı. O ayetin bizzat kendisi o ay, 33. ayet, ayetin ortasından alıyorlar. Sonuna bak, sonraki ayete bak yine Nebi Sallallahu hanımlarıyla alakalı. O zaman demek ki biz buradan anlıyoruz ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hanımları bu ayete dahil. Şimdi gelelim onların istilal ettikleri hadise. Neydi hadis? Nebi Sallallahu Aleyhi abası var, geliyor, Ayşe ee, Ali radıyallahu an, Fatıma radıyallahu an, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhuma bunları alıyor abasının altına. Sonra bu ayeti okuyor. Diyorlar ki bu delildir ki bunlara kalsın. Şimdi bir kaydı söyleyeceğim. Bu kaydı çok önemli. Çünkü bu usul olmadığın zaman işte nasıl anlaşılmıyor? Yine her zaman tutuyoruz, diyoruz, başa geliyoruz. Usul okumadığın zaman mutlaka kişi bir yerlerde takılır. Şimdi bir usul var bu çok önemli ve bu Şeyhul İslam İbni Teymiye de bunu kullanır sık sık. Ve bu icma edilmiş bir usuldür ve akıl sahibi hiç kimse bu usulü bu kaydı inkar edemez. Ancak Allah Azze ve Celle'nin teklifi kendisinden kaldırdıkları inkar edebilir. Bu, bu usulü Şialar dahi kendi kitaplarında yani 73 fırka da bu, bunu kabul eder. Çünkü bu maruf bedehi bir şey. Tamam mı? bedehi bir şey. Nedir o? Ademü deli, delili'l muayyen la istelzimu adem la istelzimu ademü'l medluli'l muayyen. Un ezberleyeceksin. Yazacaksın, ezberleyeceksin. Tekrarlıyorum. Ademü delili'l muayyen la istelzimu ademü'l medluli'l muayyen. Muayyen bir delilin bulunmaması muayyen bir medlulun bulunmamasını gerektirmez. Yani belli bir delilin olmaması o delilin delalet edeceği o şeyin olmamasını gerektirmez. Bu ne demek? Şunu anlatalım. Şimdi bir şeyin varlığına bir şeyin varlığına birden fazla delil varsa bir şeyin var olduğuna veya bir şeyin sabit olduğuna birden fazla delil varsa o birden fazla olan deli, yani birden fazla şey delil olabilecekse o delillerden herhangi bir tanesinin veya iki tanesinin bulunmaması o şeyin sabit olmamasını gerektirmez. Çünkü başka delil vardır belki. Mesela örnek verelim yaşantımızdan. Güneş. Güneşin varlığına deliller var. Mesela bir güneşi görmemiz. İki ısı. Güneşin ısısı. 3 işte güneşin verdiği parıltı daha da sayabiliriz değil mi? Birden fazla delil var güneşin olduğunu. Güneşin olduğuna birden fazla delil var. Ama biz bu delillerden sayılı olarak alalım ki ele meseleyi tasavvur etme babından. 1. Güneşin delil olduğuna ısı. 2. Güneşin parıltısı verdiği ışık aydınlık. 3. de güneşi mesela gözümüzle görmemiz. Şimdi 3 tane delil ziklettik güneşin varlığını mesela. Şimdi bu üç delillere bakalım. Diyoruz ki kayda şu demek. Bu üç delillerin delalet ettiği şey ne diyoruz? Medlul. O delalet ettiği şey ne? Güneşin varlığı. O zaman ısı, görmek ve sıcaklık. Delil, güneşin kendisi ne oluyor? Güneşin varlığı ne oluyor? Medlul. Hı? O zaman dönüyoruz kayda. Kayda ne demek oluyor? Yani bu üç delilden Herhangi bir tanesinin olmayıp olmaması güneşin olmamasını gerektirmez. Çünkü daha iki delil daha var elimizde. Tamam mı? Mesela dedi ki güneşin ısısı, güneşi görmemiz ve güneşin parıltısı. Diyelim ki ben güneşi diyelim ki akşam oldu veya hmm, nasıl örnek vereyim diyelim ki mesela güneşin parıltısı var. Görüyorum. Kara bir bulut geldi. O güneşin önünü kapattı. Tamam mı? Şimdi parıltı neydi? Güneşin alame, varlığının alametlerinden bir tanesi. Şimdi bu parıltının kalkması güneşin olmamasını gerektirir mi? İcman gerektirmez. Çünkü neden? Daha elimizde kanıtlar var. Mesela ne gibi? Güneşin sıcaklığı. Değil mi? Yani normal sosyal yaşantıdan birçok örnek verebilirsin. Mesela diyelim ki Arabanın varlığı işte arabanın varlığına delalet eden Mesela aşağıdan geçiyor işte bir binanın üst kattayız Aşağıdan araba geçiyor Bu geçen arabanın varlığına delalet eden Motorunun sesi var Kornası var Değil mi? Ee, i̇şte Kapı, alarm sesi var vesaire. Şimdi bu üçü delil Bak <gülüyor> şimdi bir alarm sesi geldi Bu üçü de delil bu herhangi delilden bir tanesinin olmaması o arabanın olmamasını gerektirmez. Şimdi biz bu arabanın motor sesini duymuyoruz o zaman araba yok diyemeyiz. Çünkü korne sesini duyduk. Veya korne sesini duymadık işte bu araba yok diyemeyiz çünkü alarm sesini duyduk vesaire bunun gibi. Yani eğer bir şeyin varlığına birden fazla delil bu yani binlerce milyonlarca hatta şey örnek verebilirsin. Bu çok maruf bir şey. Tamam Mesela bir insanın yaşadığına konuşması veya nefes alması delildir mesela. Ama o adam konuşmuyorsa bu adam yaşamıyor demeyiz. Çünkü nefes alıyor. Nefes aldı onun yaşamasına delildir. Yani nefes delil e, konuşma delilinin yok olması o adamın olmamasını gerektirmez. Bu her şeyde böyledir tamam mı? O zaman ademu delilil muayyen, muayyen bir delilin olmaması la yesterzimu ademel medlulil muayyen o delilin delalet ettiği muayyen şeyin olmamasını gerektirmez. Bu bedehi bir şey. Durum böyle olunca şimdi, eğer bir şeyin varlığına birden fazla delil varsa, yani birden fazla delil olabilirse, ve o delillerden herhangi bir tanesinin olmaması, o şeyin yok olduğunu göstermez. Şimdi gelelim hadise. Şimdi bu usul şia kitaplarında da mevcut. Yani bu bedehi bir şey zaten. Bunu akıllı insan dışında kimse bunu inkar etmez. Bu maruf. Şimdi bu hadise döndüğümüzde hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem, Fatma Radıyallahu Aleyhi Vesellem, Hasan Radıyallahu anh, Hüseyin Radıyallahu anh bunları abasının altına alıyor. Şimdi bunların arasında eşleri yok. Diyoruz ki o hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in eşlerinin olmaması Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in hanımının o ayete dahil olmamasını gerektirmez. Çünkü neden? Sizin elinizde Ali radıyallahu anh'ın Hasan Hüseyin Fatıma radıyallahu anh'ın Ehli olduğuna dair hadis var. Ki Ehli Beyt'tendir de onlar. O hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve hanımlarının zikredilmemesi Ehli Beyt'ten olmamasını gerektirmez. Çünkü bizim elimize de ayet var. He? Çünkü bizim elimizde de ne var? Ayet var ve ayete baktığımızda ne bir saselimin hanımları as ama biz buna rağmen ne diyoruz? Hasan, Ali, Osman, e, Hasan, Ali, e, Hüseyin, Fatıma rabbil Allah anhum ayette olmamalarına rağmen ayette olmamalarına rağmen ehli bedendenir çünkü hadis var haklarında. Aynı şekilde tersten bakıyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları o hadiste zikredilmemesine rağmen ehlibeyttendir çünkü ayet var elimizde. Yani bizim elimizdeki ayette bizim elimizdeki ayette Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma radıyallahu anhum'un olmaması nasıl ki onların ehlibeytten olmamasını gerektirmiyorsa o hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını zikredilmemesi ehli beytten olmadıklarını göstermiyor. Çünkü çünkü Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma radıyallahu anh'ın ayette zikredilmiyor ama haklarında hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları o hadiste zikredilmiyor ama haklarında ayet var. Bu iki taraf içinde de geçerli. Yani iki taraf içinde de herhangi bir delilin bulunmaması başka bir delilin olmadığını gerektirmez. Yani herhangi bir delilin olmaması başka bir medlulün olmamasını gerektirmez. Çünkü o hadise baktığımızda, Müslim'deki hadise mesela, orada herhangi bir nefi yok. Yani Nebis-i hanımların ehli beytten olmadığına dair bir nefi yok ellerinde. Nef bir şey yok. nefyeden bir şey olmayınca biz buradan anlıyoruz ki Nefiye'den bir şey alınince biz buradan anlıyoruz ki Adamu delilil muayyen, lae stelzimu Adam elmadlulil muayyen. Ve demin telefon geldi, benim çıkmam lazım, o yüzden burada bırakalım dersiz. Zaten pek uzatmayacaktık da. En son buradan. Şunu da anlatırım Burada takva kelimesi geçti. Takva Nedir? Ve hala âlihi ve ma'adinet takva maal takva, vakvadır aslı. Vikayeden alınmıştır bunun aslı. Tamam mı? O da nedir? Allah'ın Allah azabından kendisini korumasıdır. Ama nasıl koruması? Fiillerini yerine getirerek. He? بِفِعَلِ اَوَامِرِهِ وَجْتِنَا fi Emirlerini yerine getirip nehilerinden kaçınarak. Takva budur. Tak takva hakkında en güzel söylenen tariflerden bir tanesi budur. Allah-u ee, Evet, o yüzden diyoruz ki burada şiaların herhangi bir tutanayı yok. Kendi kaydelerine terstir bu. Bu sadece e, bu ayeti tartışma adına ediyor. Yoksa zaten Nebis Aleyhisselam'ın eşlerinin ehli beytten olduğuna başka deliller de var. Sadece onların getirdiği en önemli şüphelerden bir tanesini ele almak adına bu söylediğimiz. Bunu da söylememizin sebebi burada al Hasan'ın Ali ve Ashabı geçti. Bunları Ali'ni anlatırken Ali kimdi vesaire bunları anlatırken buna değinme ihtiyacı hissettik. Burada bırakıyoruz inşallah. Vallahu alem ve sallallahu alaikum.